Miras hukuku Kur'an-ı Kerim'de e, diğer ibadetler ve diğer hükümlere nispeten daha geniş ve tafsilatlı açıklanmış hükümlerdir. Çünkü hak, e, kul hakkı olduğu için Cenab-ı Hak bunun taksimini insanların kendisine bırakmamış, bizatihi üstlenmiş Rabbimiz ve nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle yaklaşık olarak 3 sayfa, toplam 3 sayfanın miras ahkamıyla alakalı olduğunu görürüz. Şimdi bir insan vefat etmişse geride bir eşini bırakmışsa ve çocuklarıyla birlikte yine bunu da ayet-i kerime izah etmiş bize. Diyor ki Cenab-ı Hak eğer vefat ettiyseniz geride eşinizi bıraktıysanız karınızı bıraktıysanız ve çocuklarınız yoksa hı hı. dörtte biri eşlerinizindir hanımınızındır. Çocuklarınız varsa sekizde biri eşinizindir. Bu meselede yani kardeşimizin sorduğu bu meselede vefat edenin karısına sekizde bir miras vereceğiz. Yani toplam malın sekizde biri evet. ona aittir. Çocukları ise erkek kız çocuklarını bırakmışsa, anne baba yok tabi burada değil mi? Hı hı. Anne baba yok sayıyoruz. Vefat edenin annesi ve babası yoksa geriye kalan 8'den sonra kalan miktarı ise hı hı. erkeğe 2 kıza 1 olmak üzere paylaştırırız. 4 tane erkek var burada hı hı. ve 3 tane kız var. Bunlar 4 erkeği her birini 2 şekilde hesaplarsak 8 hı hı. eder, 3 de kız 11 eder. Dolayısıyla tam bir taksim yani. Küsurasız bir taksim yapmak için toplam hı hı. E, meseleyi yani bırakılan paranın tamamını 88 parçaya bölebiliriz. Bundan e, 11 parçasını eşe veririz. Eğer not alırlarsa bu şekilde hı hı. 11 parçasını vefat edenin eşine veririz. E, geriye kalan 56 paydan her birine erkeğe 14'er pay veririz. Ve kızlara da 3 kısada 7'şer pay vermek suretiyle yani toplam 88'den bu miras taksimin yapabiliriz. Biz şöyle ifade edelim belki not alma imkanları yoksa hı hı. biraz daha kolay zihinlerde kalsın diye. Demek ki vefat eden bir insan geride eşini bırakmışsa karısının hı hı. ve erkekte kızlı çocuklarını bırakmışsa hı hı. eşine 8'de 1. Sumun 8'de bir eşinindir karısınındır ve geriye da miktar ikili birli erkek ve kız kardeşler çocuklar arasında paylaştırılır. Yani taksimini bu şekilde yapmak mümkün. Şayet not alma imkanı olmamışsa, din içeriği yüksek kurulumuna sorarlarsa, hı hı. onlar tek tek kızana kadar, erkeklere ne kadar bu şekilde bir taksim yapabilirler. Adaletli, en adaletli taksim nasıl olur demiştiniz. En adaletli taksim Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu Bizler taksimdir. Öğrettiği Rabbimizin öğrettiği taksimdir. Nitekim miras ayetlerinin devamında Rabbimiz söyle buyurur. Ve ukum ine okum ladrouna E yuhum akrabulekum nefa babalarınız evlatlarınız Siz onların size hangisinin daha faydalı olduğunu bilemezsiniz Ben bu taksim yaptım Rabbimiz diyor bu taksimi yaptıysam Efendim bu taksim en uygun taksimdir bunu alınız bunu esas kılınız diyor Rabbimiz teşekkür ederiz Car razı olsun